Sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim, Diyarbakır'dan Sıddık Akyüz, bir gün Hz. Evbekir Ya Rabbi, bedenimi o kadar büyüt ki cehenneme hiçbir yer, hiçbir Müslüman girmesin. Doğru mu? Bunu söyleyenler, <gülüyor> Hz. Ebu tanımyanlardır tanımayanlardır, bilmeyenlerdir. Dolayısıyla Allah'ı bilmeyenlerdir, kulluğu bilmeyenlerdir. Böyle bir şey doğru değildir zaten. Bütün kullar Allah'a kulluğunu yaparken Rabbini bilenler, tanıyanlar bir kul olduğunu unutmaz. Aynı zamanda Allah'ın Rahman ve Rahim olduğunu bilir. Bunu tazar, buna iman etmiştir. Hiç kimse kendi rahmetinin, Allah'ın rahmetinden daha çok olduğunu düşünemez. Böyle bir şeyi aklından geçiremez. Eğer böyle bir dua yapıyorsa biri, o Allah'ı bilmiyor. O kulluğu bilmiyor, anlamamış. Buna beraber kibirlermiştir. Sanki kendisi o kadar Allah'a sevgilidir ki, Kimse cehenneme gitmesin. Ben çok merhamet sahibiyim. Bunu ben istiyorum. Ama iman etmiş biri biliyor ki Allah cehennemi cinlerden ve kafir, insanlardan olan kafirlere dolduracak. Allah'ın vaadi var. Böyle bir istekte nasıl bulunabilir? Allah ben bunu böyle yaparım dediyse söz benden çıkmıştır dedi. Bu kesindir dedi. Kesin olduğu halde Hazreti Übekir nasıl kalkıp bu böyle olsun, ben böyle dua ediyorum diyebilir, diyebilir mi? Söyledim, bunu söyleyenler kibirlenmiştir. Sanki böyle onun rahmeti Allah'ın rahmetinden daha çoktur. Onun için ben böyle istiyorum. Sen öyle isteyemezsin. Öyle istiyorsan sen iman etmemişsin. Sen ancak Allah'ın istediğini isteyebilirsin bir kul olarak. Allah nasıl takdir etmişse o en güzelidir diyemiyorsan bir kere sen Allah'ı kabul edememişsin, iman etmemişsin. Böyle söylemek Hz. Ebu Bekir'i imansızlıkla suçlamak demektir. Yakışmaz bu. Zahiri olarak bakılınca sanki güzel bir şey söylemiş. Hayır. Bütün kullar Allah'a kul olmak için çaba gayret sarf ediyor. Rabbinin rızasını, sevgisini kazanmak için Evet, hayatını, varlığını ortaya koyuyor. Bununla beraber ben hiçbir şey bilmiyorum. Sen biliyorsun Ya Rabbi. Ben senin bildiğin gibi, sevdiğin gibi olmak istiyorum. Muradın üzerimde gerçekleşsin istiyorum. Bütün peygamberler de buna dahildir. Resulullah Efendimiz evet, ne buyurdu veda kutbesinde? Evet. En son şahit ol Ya Rabbi. Evet, Risaletimi tebliğ ettim mi diye soruyor. Sonra şahit ol Ya Rabbi. Yani senin verdiğin risaleti tebliğ ettim, vazifemi yaptım ya Rabbi. Bak kendi kulluğunun Allah'ın kendisine verdiği o emri yerine getirmenin derdindedir. Öyle değil mi? Öyledir bu. Eğer Resulullah Efendimiz öyle söylüyorsa artık öbürlerini ona göre hesap etmek lazım. Onlar da kendi kulluğunun vazifesini yerine getirmenin derdindedir. Kul olma derdindedir. Dua ederken mesela bakıyorsun, işte Resulullah Efendimiz bunu ümmeti için söylemiş. Kendisi için değil de ümmeti için. Hayır, kendisi için. Önce kendisi için istiyor, sonra kendisi için istediğini her bir ümmeti için tek tek istiyor. Ama önce kendisi için. Evet, ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Günahların için mağfir et dile. Günahların için istiğfar et dedi Allah. Kime söylüyor? Resulullah Efendimiz'e söylüyor. Onun için Allah'ın ayet-i kerimede emrettiği gibi Allah'ın sana emrettiği gibi dost doğru ol buyurdu. Bütün kullar dost doğru olmaya çalışmalıdır. Allah'ın emrettiği gibi. Yoksa böyle benlik yapıp ben şunu şöyle istiyorum yetmez bir de ahirette kimseyi cehenneme gönderme. Başka bir emrin var mı? Böyle saçmalı mı olur? Böyle bir şey olmaz. Olmaz. Biri bunu söylediyse, ben, benim de gönlümden böyle geçiyor dediyse, sen Allah'ı bilmiyorsun. Sen kendi harini bilmiyorsun. Sen düştüğün çamuru batakı bilmiyorsun. Batatan çıkarsan Allah dersin. Kul olmaya çalışır, abd olmaya çalışır. Allah'ın huzurunda yok olmaya çalışırsın. Fikir beyan etmeye değil. Fikir beyan edemezsin. Allah'ın huzurunda olduğunda, Varlık iddiasında bulunamaz, fikir beyan edemezsin. Sen Allah'ın huzurunda durmuyorsun demektir bu. Evet. Efendim bir izleyicimiz. Efendim sizi çok seviyorum, ellerinizden öperim. Efendim sorum, ailem diyor, Ümre'ye gitmek için gençsin, yedi Ümre bir hac eder, hacca git diyor, bu doğru mu? Yalan ve yanlış. Yani, kim söyledi öyle? Allah mı söyledi? Resulü mü söyledi? Nasıl yedi ömre bir hac eder diye böyle hüküm verebiliyor? Sorsan işte öyle söylüyorlar diyecek. Öyle söylüyorlar oğlum. Bu dinin bir kitabı yok mu? Bu dinin bir peygamberi yok mu? Nasıl onları böyle yok sayıyorsun? Dinini sokaktan, sokaktan birilerinin söylemesine, söylemesiyle kendine din üretiyorsun. Onların dinini kabul ediyorsun. Hac, hacdır, ömre de ömredir. Ömre demek, bir ömre bedel olan demektir. Ömre aynı zamanda Allah'ın emridir. Haca giderken de öyledir. Her halükarda Allah orayı, o beyti ziyaret etmeye davet ediyor. İster hac olarak ziyaret et, ister ömre olarak ziyaret et. Resulullah Efendimiz ömre yapmıştır. Değil mi öyle? Ömre yaptı. Orayı ziyaret etti. Allah'ın emri orayı ziyarettir. Oraya yol bulabilen, imkanı olan, her türlü imkanı seferber edip orayı ziyaret etmek bütün insanlar üzerinde, her bir insan üzerinde Allah'ın hakkıdır dedi. Hacda da ziyaret etmiş oluyorsun, Ömrede de ziyaret etmiş olursun. Hacın bir zamanı vardır. Ömrenin zamanı yok. Ona büyük hac denir. Herkesin toplandığı büyük hac. Ötekinde evet, tek tek gidildiği için evet, ona büyük hac denmez. Bu durumda büyük hacın karşısında o da özel hac konumundadır. Belki Allah yarın canımızı aldı. Allah oraya davet et, ettiyse bir şey vermek için davet ediyor Allah. Ne verecek? İman verecek. Ama bunu eğer bilmiyorsak o imanı kazanamayız yalnız. İşte gittik orada sevap kazandık. Dediysek hacı anlamamışız. Haca giderken sevap kazanmaya gitmiyoruz. Ömreye giderken sevap kazanmaya gitmiyoruz. Neyi kazanmaya gidiyoruz? İman kazanmaya gidiyoruz. İman. Hac, baştan sona kulluk nasıl yapılır, hayatı yaşarken Allah'a nasıl kul olunur, bunu Allah öğretiyor. Allah nasip ederse, Ocak ayının sonuna doğru bir ömre seferimiz vardır. Bütün kardeşlerimiz davetlidir. İsteyenler arasınlar. Zaten inşallah televizyondan tanıtımını yapar arkadaşlar birkaç güne kadar. Hep beraber bir hac yaparız kardeşlerimizle. Hacı da anlatırız. Nasıl hac bize iman olur, Allah nasıl ikramda bulunur. Hep beraber anlar ve inşallah hep beraber onu yaşarız, yaşayacağız inşallah. i̇nşallah. Evet, böyle bir şey yoktur. Onun için ömreni bir an önce yapan gerekir. O imanı kazanıp o iman ile hayatı yaşayıp Allah'ın huzuruna gitmek için. Hacı da yazılalım. Çıktı çıktı çıkmadı zaten Allah biliyor. Evet bunu geciktirmek doğru değildir. Buyur. Efendim Hocaeliden Abdullah <gülüyor> Latif Latif. Selamünaleyküm efendim. Aleyküm Eşimin annesi hasta, sizden dua istedi. Sizi çok seviyoruz. Allah bizi sizin gönlünüzden ayırmasın. Duanıza muhtaçız efendim. Evet. Kardeşimize, ailesine, bununla beraber oradaki kardeşlerimize selam olsun. Allah hem kardeşimizin annesine, hem de bütün hastalarımıza şifa versin inşallah. Allah razı olsun. Efendim bir izleyicimiz, Selamun aleyküm Hadi. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hocam, kitap, paylaşım ve satış sitesi açmayı düşünüyorum. Sitede Kur'an-ı Kerim de paylaşılır, satılır. İncil gibi kitaplarda ateist İslami eserler, çok yönlü kitaplarda satılabilir. Evet. Ücretsiz paylaşılabilen bir platform olacak. Benim durumum nedir? Hayır mı, şer mi olur? Fikrinizi, fikrinizi alabilir miyim? Allah razı olsun de sonsuza dek beraber olmayı nasip eder inşallah. Allah razı olsun. Kesinlikle yanlış olur. Nasıl ki haram olan bir şeyi satamıyorsak haramsa satarsak ne olur? Günahına ortak olmuş oluruz. Bir de eğer böyle Kur'an'ı takdim ediyor yanında başa kitapları takdim ediyorsa iman kazandıran değil de insanı küfre götüren bilgiyi eğer orada paylaşıyorsa bu durumda oradan istifade edenler manevi olarak eğer öğrendilerse, Allah'ın ayetlerini öğrendilerse oradan onların kazandığını biz de kazanıyoruz. Ama biz birinin küfrüne sebep olduysak bu durumda aynı şekilde kalbimiz kararır. O küfrü de kazanmış oluruz. Para kazanmak için bunu yapmak doğru değildir. Evet ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Estağfurullah. Ayet-i Kerime'de Allah ne buyurdu? Kim hayırda bir çığır açarsa o yolda gidenlerin sevabından bir şey eksilmez. Allah ona da onu verir. O hayrı verir. Kim de kötülükte bir çığır açarsa ondan da onu verir. O da o şerri kim kazandıysa o şerri bir de o kazanmış olur. Onun defterine de yazılır. Onun için neye sebep, neye vesile olduğumuza bakmamız lazım. Hayra vesile olduysa hayrı kazanırız. Şerre, küfre, şirke vesile olduysa onu kazanırız. Onun için bize düşen sadece hayra vesile olmaktır. Rahmete vesile olmaktır. Allah'ın vahyini öğretmeye vesile olmaktır. Evet. Efendim İzmir'den bir izleyicimiz, bir ablamız var, durumu çok iyidir. Kendisi yoksullara yardım etmek istiyor. Yalnız hoca, yalnız kocası ona dört teleden başka yardım yapmamasını söylüyor, izin vermiyor. Bu, bu durumda ne yapmam gerekiyor demiş. Evet. Eğer kardeşimizin eşi paranın sahibi ise, para ona ait ise, bu durumda bunu söyleme hakkı vardır. Yok para eğer. Bayana aitse, eşinin böyle bir hakkı olmaz, parasını dilediği gibi kullanır. Ama eşine aitse, eşi izin vermeyebilir, bu hakka sahiptir. Yani, ile de böyle olsun vereyim diyemez. Ona ait değil çünkü. Ama eğer verirse ne olur? İkisi beraber kazanmış olur. Evet, hakkı, eşi sahiptir, izin vermeyebilir soramaya gerek yoktur. Evet. Efendim yine İzmir'den bir izleyenimiz, ''Kur'an'ı çok seviyorum, onu okumayı çok istiyorum ama yaklaştığımda bir korku giriyor içime. Bu korkudan dolayı Kur'an okuyamıyorum. Bu durumda ne yapmam gerekir? Babayı çok seviyorum, ellerinden öperim.'' demiş. Allah razı olsun. Kesinlikle bu şeytanın verdiği bir göçselselir. Neden? Kur'an okunan demektir. Allah onu oku diye indirmiş. Bununla beraber ilk emri de okudur. Neyi oku? Elbette ki Allah'ın vahyini oku. Bütün varlığı Allah'ın vahyi olarak, ayet olarak oku. Okumaya çalışırken eğer bize bir korku geliyorsa bu şeytanın verdiği bir korku bir vesvesedir. Tam tersi olması gerekir. Bunu anlaması gerekir. Kur'an'a sarılması gerekir. Okuyup, anlayıp İman edip, ahlaka dönüştürüp, amele dönüştürmesi gerekir. Sadece böyle okumayı sevmek yetmez. Okumayı sevdiğimiz kadar onu anlamayı sevmemiz gerekir. Ona, o ayetlere iman etmeyi sevmemiz gerekir. Ahlaka dönüştürüp amel etmeyi sevmemiz gerekir. Dolayısıyla Allah'ı sevmemiz gerekir. Rabbim bana böyle söylemiş deyip onu sevmemiz gerekir. Rabbim benimle konuşuyor, bunu Rabbim bana söylüyor deyip sevmemiz gerekir. Sevgi sevmek böyledir. Yoksa sadece Kur'an'ı seviyorum, okumayı seviyorum. Dediğimizde hiçbir şey anlamamışız. Allah'ın muradını anlamamışız. Allah'ın muradı onu okuyup anlamamızdır. İmana, aklaka, amele dönüştürmemizdir. Onunla yaşamamızdır. O olmamızdır. Canlı Kur'an olmamızdır yani. Yoksa yaklaşmaya korkarsan, şeytan bir de hile yapıp, işte sen Kur'an'a saygı gösteriyorsan onun için diyorsa, ya da başka bir sebep gösteriyorsa, şeytanın verdiği hiledir, verdiği vesvesedir, yaptığı hiledir. Kesinlikle onu reddetmek lazım. Rabbim bunu okuyayım, anlayayım, iman edeyim, bunu yaşayayım diye indirmiştir ve ben ona sarılıyorum, okuyorum, anlıyorum deyip okuması gerekir. Anlamaya çalışıp iman etmesi, aklaka, amele dönüştürmesi gerekir inşallah. Evet. Efendim Nazlı Gül, Allah sizden razı olsun, ben diğer TV yakın bir zamandır izliyorum. Burada Rabb'imi buldum, kendimi buldum, başka bir kanala bakamıyorum. Eşim ve oğlum bana kızıyor, sen delirdin diyor. Rabb'imden diliyorum, benim hislerimi onlar da görsün. Siz de dua ederseniz çok sevinirim, ailecek aynı duyguları yaşamak istiyorum. Değil. Kardeşimize selam olsun. Allah yardımcısı olsun inşallah. İnşallah ailesiyle beraber bu hali yaşar, bu duyguları tadar. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabeye buyurmuştu. Eğer ahir zamandakiler sizi görseler, size deli derler. Eğer diğer insanlar bize deli diyorsa, aklını kaybettin diyorsa, bu durumda sahabe gibi bir hal yaşıyoruz demektir. Aynı şekilde devam etti. Eğer siz onları görseniz, bunlar iman etmemiş dersiniz. Neden? O aşkı, o muhabbeti tatmıyor çünkü. Evet. İman tadılmıyorsa iman değildir. İman aşktır. Aşk tadılandır. Yaşanandır. onu mutlaka tatmak gerekir, yaşamak gerekir. Allah'ı sevdiğimiz kadar Allah'ın sevgisine layık olmuş oluruz. Allah'ın sevgisine layık olduğumuz kadar Allah bizi sever, biz de onu severiz. Ve bu sevgiye, bu aşka mutlaka davet ederiz. Tabii ki özellikle, öncelikle en yakınlarımızın bunu tatmasını, yaşamasını isteriz. Çünkü bu Yaratılışın gayesi, Allah'ın üzerimizdeki muradı, iyidir, güzeldir demekle de olmuyor yalnız. İyidir, güzeldir demek saygısızlıktır. Olmazsa olmaz olandır. İman yoksa, aşk yoksa, muhabbet yoksa, Rabbim benden ne istiyor? Rabbimin muradı üzerimde gerçekleşsin. Beni kendisine abdolayım diye yaratmış ve ben bunu yapmalıyım. Deyip biri çabasını, gayretini sarf etmiyorsa, işte olsa iyi olur diyorsa evet bu hakaret imana hakaret kulluğa hakaret Allah'ın evet, muradına hakarettir bu küfrün en büyüğüdür bu küfrün başka bir çeşididir bu evet bazen görüyoruz işte böyle olsa iyi olur sanki yani öteki de iyi de bu daha iyi yani yani fena değil gibi yanlış olmazsa olmaz İman olmazsa olmaz. Abdiyet yoksa, kulluk yoksa, aşıklık yoksa, aşk yoksa, hiçbir şey yok. Kur olamadın, Hazreti insan olamadın. Dolayısıyla Allah'ın sevgisini kazanmadın. Sen Rabbini kaybettin. Ben kendi kendime yaparım, kendi kendine yapamazsın. Başta anlatırken söylemiştim. Yani Fatiha ile bu yolculuğu yapman gerekir. Bu aşkı, bu muhabbeti kazanman gerekir. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olman gerekir. Gönlünün beraber olması gerekir. Evet Kardeşlerimiz sohbetleri dinledikçe inşallah imanlarını artırırlar. O aşkı, muhabbeti tadarlar. Hep beraber bu yolculuğu yapıp Rabbimiz bizi huzuruna aldığında Söyleyeceğimiz iki kelimemiz olsun. Evet, Ya Rabbi, layıkıyla sana kul olamadık. Seni tesbih edemedik, hamd edemedik, şükredemedik, secde edemedik. Ama yoluna girmiş sana geliyordum. Seni ciddiye aldım. Muradın üzerimde gerçekleşsin diye sana av dolmaya çalıştım. Aşkını, muhabbetini kazanmak için nimet verdiğin kullarla beraber sirat-ı sana koşmaya çalıştım, yürümeye çalıştım. Düşe kalka gelmeye çalıştım. Sen biliyorsun beni ya Rabbi. Sen beni benden daha iyi bilensin. Diyebilelim. Eğer bunu dediysek, huzura layık oluruz. Bizi huzura kabul eder. Çünkü huzura doğru yol alıyoruz. Huzura gidiyoruz. Yok, huzura gitmek gibi bir derdimiz olmasın. Rabbimize koşmak gibi Evet, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi hepiniz Allah'a firar edin. Allah'a firar etmek gibi bir derdimiz yoksa yer, genişliği, yerde gök kadar olan cennete koşun buyurdu. Cennete koşmak gibi bir derdimiz yoksa gönlümüzü Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle cennete döndürmek gibi bir derdimiz yoksa başka tarafa gidiyoruz. Allah bizi huzura kabul etmez. Neden? Çünkü huzura gitmiyorduk. Başka tarafa gidiyorduk. Bunu da böyle bilelim, böyle anlayalım. Din, iman böyle hafife alınmaya gelmez. Kendi kendimize bir şeyler öğretip, ben dindarım, ben Allah yolundayım deyip, şeytan bizi kandırmasın, yoldan çıkarmasın. Söyledim, Allah ayet-i kerimede, hidayet Allah'ın hidayetidir dedi. Allah'ın hidayeti. Yoru Allah gösteriyor. Hidayeti Allah veriyor. Sirat ve müstakim Allah'ın sirat ve müstakimidir. Bize tarif ettiği yoldur. Ve o da Fatiha'nın, Kur'an'ın kendisidir. Evet, yoksa işte namazımızı kılıyoruz. Ramazanda orucumuzu da tutuyoruz. Paramız olursa belki haca da gideriz. Zekat da veririz. Cennete gideriz. Böyle düşünen önce Kur'an'ı kabul etmemiş. Allah'ın Resulü'nü kabul etmemiş. Ona tabi olmamış. Evet, ne buyurdu ayet-i kerimede? De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mağfiret etsin. Resulüne tabi olmamız gerekir. Tabi olmak demek onu adım adım izlemek demektir. Onun gibi iman etmek demektir. Onun gibi Allah'a teslim olmaya çalışmak demektir. Onun gibi ibadeti yapıp kulluğu yapmak demektir. Onun gibi her şeyini, canını Allah yolunda kurban etmek demektir. Onun gibi Allah'a aşık olmak demektir. Rabbini istemek demektir. Onun gibi Allah'a hamd etmek, tesbih etmek, tekbir etmek, tevhid etmek demektir. Onun gibi Allah'ın vahyini taşımaya çalışıp o getirdiği, bize emanet bıraktığı vahyin altına omuzu bizi koyup başımızı koyup onu diğer insanlara da taşımaya çalışmak demektir. Din öyle hafife alınmaya şakaya alınmaya gelmez. Allah konuştu ve sen onu dinleme, o ciddi alma, ben ciddi. Beri de olsa oluyormuş. De. Ne burada ayet mi de Allah. Cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satır almıştır. Satman gerekir. Allah'a satman gerekir. Yani Allah yolunda kurban etmen gerekir ki cenneti alabilesin. Neyi? Malını, canını, her ne varsa. Evet. Efendim İstanbul'dan Deniz. Selamun aleyküm hocam. Ben havaalanında bir kafeteryada çalışıyorum. Ama çalıştığım yer alkollü ortam. Ben orada çalışırken kendimi günaha giriyormuş gibi hissediyorum ve içim huzursuz oluyorum. Şefime çıkmak istediğimi dinen çok huzursuzum dedim. O da sen içmiyorsun, günahı yok dedi. Hatta çalıştığın için sevaba giriyorsun dedi. Ama ben gene de çok huzursuzum. Bu konu hakkında ne yapmam gerekir? O mübarek ellerize zellüperim hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Şefi ne demiş, günaha girmiyorsun hata sevap kazanıyorsun. Yeni adam işkinin şeflığını yapacağına, dinin şeflığını yapmaya çalışıyor. Niye insan kendine böyle zulüm ediyor? Neden böyle kendini ateşe atıp Allah adına hüküm veriyor? Cehaletinde bilmediğinden yapıyor onu. Gönlümüz rahatsız oluyor. Neden rahatsız oluyor? İmanımızdan dolayı. Orada Allah'ın sevmediği, haram kıldığı şeyler vardır. İçki içiliyor. Dolayısıyla imanımız, ruhumuz bizi rahatsız ediyor. Ben buraya ait değilim diyor. Benim burada olmamam lazım diyor. Allah'a isyan edilen, itiraz edilen yerde değil, Allah'ın zikredildiği yerde, secde edildiği yerde olmam lazım diyor. Onun için beni buradan çıkar diyor. Ben burada olmamalıyım diyor. Doğrudur. Bunu ona yaptıran imanidir. Allah'ın nefrettiği ruhu feryat ediyor orada. Ne yapması lazım? Kardeşimizin hemen kendine bir iş bulması gerekir. Allah rızkı verir. Gerekirse evet, hemen oradan ayrılıp Ya Rabbi Haram kıldığın bir ortamda bulunmak istemiyorum. Onun için bana başka bir rızık kapısı aç deyip Gerekeni yapması gerekir. Bununla beraber şefine de söylemesi lazım. Öyle din hakkında bilmediğin konular hakkında eğer konuşursan Allah bunun hesabını sorar. Bana yaptın bir başkasına böyle söyleme. Bir daha böyle şeyler böyle söyleme. Sen de kendine bir an önce başka bir rızık kapısı ara eğer Allah'ın huzurunda mahşup olmak istemiyorsak böyle yerlere rahmet melekleri iner mi? İnmez. Girer mi içeri? Girmez. Kim girer oraya? Şeytanlar giriyor. Şeytanlarla baş başasın orada. Şeytanların burunduğu, davet edildiği yerdesin. Gönül orada tabii ki sıkılacak. Niye sıkılıyor? İmanımızdan dolayı. Ama iman yoksa, böyle bir sıkıntı olmaz. Evet. Efendim, bizdenimiz, Selamun Aleyküm, hayırlı yayınlar. Aleykümselam. Ayetler her insanın birebir, ayetlerle her bir insanın birebir muhatap olduğunu bildirdiniz. Ben kendi hayatıma baktığımda bazı ayetleri buluyorum. Bazılarını aslında, büyük kısmını bulamıyorum. Bu normal mi, yoksa insan her ayetin yaşandığının farkında olmak zorunda. Muhammed abi sana da selamlar. Allah razı olsun. Kardeşimiz çok güzel sordu aslında sormuş. Bazen anlatırken bir şeyleri böyle tekrar tekrar anlatamıyoruz, izah edemiyoruz. Ama anlaşılmayan bir şey olursa mutlaka kardeşlerimizin onu sorması gerekir. O anda onu tam olarak izah etmemiş olabiliriz. Daha önce izah ettikimizden dolayıdır bu. Ama anlaşılmayan bir şey olursa mutlaka sorulması gerekir. Öyle söylemiştik, her bir insan hayatı boyunca Allah'ın vahyiyle muhataptır, her bir ayetle muhataptır. Onu mutlaka kendi üzerinde görür ve bilir. Bütün ayetlerde muhataptır. Nasıl? Nefis, şeytanla işbirliği yapmış bir Firavun konumundadır. Kafir, müşrik, münafık, Yahudi, Hristiyan gibidir. Emara nefsi böyledir zaten. Bir de karşısında, Allah'ın nefeti yuruh vardır. Mücadele ikisi arasında geçiyor. İnsan terciheni yapıyor. Aradaki varlık terciheni yapıyor. O da peygamber konumundadır. Allah'ın nefreti yuruhtur bu. Kendi peygamberi konumundadır. Firavun karşısında Musa konumundadır. Nefis aynı zamanda Ebu Cehil gibidir. Eğer bir azap ayeti, bir gazap ayeti okuduğumuzda bilmemiz lazım ki o nefse gidiyor. Hemen bakmamız gerekir. Nefis bunda ne kadar, bu ayetle ne kadar muhataptır? Bizi cehenneme sürüklemeye çalışıyor mu? Yanlış yaptırmaya çalışıyor mu? Evet. Eğer uyarsak sürükler. Bu durumda bütün azap ayetleri, gazap ayetleri, aynı zamanda cehennemle ilgili ayetler hepsinin muhatabı nefistir. Cennete de o güzel tarafımız layıktır. Allah'ın nefetiği ruha layıktır. O zaman evet, bütün cennetle ilgili ayetler ruha gidiyor. Allah kendisine kulluk yapanları, abdolanları, sevenleri, sevdiklerini anlatıyor, hepsi ruha gider. Yanlış yapanları, günah işleyenleri, aynı zamanda şirket düşenleri, küfre düşenleri beyan ediyor, hepsi nefse gidiyor. Yani her bir ayetle mutlaka muhatabız. Ya nefis olarak muhatap, yani Firavun olan nefisle muhatabız, ya da Musa olan, peygamber olan, Ruh tarafımızla muhatapız. Onun için muhatap olmadığımız hiçbir ayet yoktur. Allah hangi ayeti beyan etmişse kendi gönlümüze baktığımızda, evet, onun karşılığını bir yerden kenarından köşesinden, evet, bu ya nefsimizin ya da ruha ait bir halin ona muhatap olduğunu görürüz. Bunu anlarız. Bunu böyle anlamak gerekir. Bize düşen nedir? Rabbimizi dinlemektir. Yap dediğini yapıp, yapma dediğini yapmamaktır. İman et deyince iman etmektir. Sev deyince sevmektir. Bırak deyince bırakmaktır. Uzak dur deyince uzak durmaktır. Ve hepsi, hepsiyle de biz muhatamız. Yani nefis bizi ateşe atar, kendini ateşe atar. Allah onu öyle yapma dedi. Yapma dediyse nefse söylenmiştir. Yap dediyse onun ruha söylenmiştir. Ama nefis tezkiye olunca, terbiye olunca bütünüyle nurlanır. O da Allah'ın emrettiğine muhataptır. Allah'ın her emrini sever. Her yasakladığını da anlar ve ondan da uzak durur, ondan tiksinir. Ama nefis terbiye olunca, kalp mutmain olunca, itminane erince, Allah'ın zikriyle evet, mutmain olunca artık iman etmiştir. Kemar ile olmasa da artık o Rabbini istiyor. sahibini istiyor. Zahiri olarak biraz zorlansa da yolculuk devam ediyor tabi. Ama istiyor. Hakkı istiyor. Şirke düşmez. Küfre düşmez. Ama yanlışa, günaha düşer. tabii ki yolculuğu yaptıkça hepsinden kurtulur inşallah. Evet. Efendim Batmandan Mehmet Çiğin Koç. <gülüyor> Selamünaleyküm sevgili hocam. Sizi çok seviyorum. Size tabi olmak istiyorum. Tek başıma Allah'a ulaşmayı diledim. Bir senedir ilk üç ay kalbim coşuyordu. Şimdi bir şey hissetmiyorum. Bunun nedeni ne olabilir sevgili hocam? Ellerinizden öpüyorum. Biri Allah'a ulaşmayı dilediğinde, Rabbini tercih ettiğinde demek daha doğru olur tercih olarak ya Rabbi, benim tercihim sensin, senin rızandır, senin dostluğundur, benim ebedi hayatımdır dediğinde bu yolun yarısı demektir. İşin yarısı demektir bu. Allah ona hemen ikramda bulunur. Tercih etti, yetmez. Tercih ettiyse, sirat-ı müstakime girip yürümesi gerekir. Koşması gerekir. Yürüdükçe, koştukça kazanır. Neyi kazanıyor? Yürüyüp koştukça verişini Allah ile yapıyor. Bu alışveriş aşk, muhabbet alışverişidir. Allah için yaptığı her şey ona Allah'ın sevgisini kazandırır. Allah aşkıyla, muhabbetiyle, sevgisiyle, rahmetiyle onun gönlüne tecelli eder. O gücü, o kuvveti alır. Onunla yolculuğuna devam eder. Yolculuk yoksa, sadece tercih yapmışsa sonra biter o. Yolu yürümesi gerekir yola girip Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla yolu yürüyüp kazanması gerekir. Kazandıkça o aşkla o muhabbetle yolculuğu devam eder. Sonra sonra aşk olur. Allah'a aşık olur, aşk olur. İstese de unutamaz. Oradan kurtulamaz. Aşık olmuş. Evet, sorun burada. Olması gereken şey Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla o sırat yürüyüp aşkı muhabbeti kazanıp o aşkla muhabbetle yolu yürümektir. Evet. Efendim bir izleyicimiz eşim ve oğlum alkol kullanıyorlar. Oğlum ayrıca uyuşturucu madde kullanıyor. Ben dinime düşkün biriyim. Ne kadar dua etsem de ne kadar Kur'an okusam da bir türlü bir türlü düzelmediler. Allah'ın bir imtihanı biliyorum. Çünkü evladım da çok imtihan oluyorum. Düzelir diye dayımın kızıyla evlendirdim. Şimdi dayımın kızı da zor durumda. Alkol ya da uyuşturucu aldığında eşini de dövüyor. 30 yaşına geldi. Bu yaşa kadar hep ilgilendim. Çocuğumun düzelmesi için ne yapabilirim? Hocamın tavsiyelerine ve duasına ihtiyacım var demiş. Evet. Allah Alkol için, içki, kumar, falokları, şeytan işi pisliktir dedi. Ondan vazgeçin dedi. Vazgeçtiniz değil mi? Müminler olarak buyurur. Müminin bunlardan vazgeçmesi gerekir. Şeytan işi pislik dediyse sadece zahiri olarak onu içmiş olmuyor. Manevi olarak da şeytanın pisliğini içmiş oluyor. Dolayısıyla, şeytandaki hal ona bulaşıyor. Dolayısıyla o etrafına sıkıntı verir. Ondan kurtulması için, mutlaka onun yardıma ihtiyacı vardır. Yardımı yaparken, yardımı mutlaka Allah ile yapmak gerekir. Eğer, biri bir şeyi seviyorsa onu ondan almak istiyorsun. Onu ondan alırken her neyi elinden aldınsa onun yerini doldurman gerekir. Gönül, boşluk kabul etmiyor. Bir şeyi oradan çıkarırken ötekini hemen yerine koyman gerekir. Ya da çıkarmaya başladığında ötekini aynı anda yerine koyman gerekir ki o eskisiyle onu doldurmasın, ondan kurtulsun. Ama yerine koyduğun ondan daha on tatlı olması gerekir onun için, daha lezzetli olması lazım, daha güzel olması lazım, daha çok sevmesi lazım ki onu kabul etsin, onu onun yerine koysun. Eğer biri içkiyle sarhoş edip kendini onu seviyorsa, sarhoş olmayı seviyorsa. Bu zahiri sarhoşluktur, Allah'ın haram kıldığıdır. Aklı perdeliyor. Bununla beraber baş ağrısı yapıyor. Bunun yerine başka bir şey koyman gerekir. Neyi koyacağız onun yerine? Onun yerine evet, onun o manevi şarabi içmesi gerekir. Manevi aşk şarabını içmesi gerekir. İçip onunla sarhoş olması gerekir o baş ağırtmaz, aklı gidermez, tam tersine onu kendine getirir. Eğer bu sarhoşlığı tadarsa, ondan kurtulur. Ötekini içmekten, haram olanı, aklını gidereni, başını ağırtanı, kendisini insanlar içinde de, rezil rüsvay edeni, bununla beraber etrafına, eşine, o zulmetreni terk eder ve bırakır. Çünkü, o aşktan olan şarabi içince Allah'ı sever, Allah için sever, Allah için ondan sadece muhabbet tecelli eder, güzellik tecelli eder. O bunu görünce ötekini bırakır, haram oranı bırakır, şeytanın pisliği olanı bırakır, Allah'ın ikram ettiği o aşk şarabından içer, şerefini Allah ile bulur. Bununla beraber insanlara da muhabbet olur. Cennet olur, rahmet olur, ikram olur. Evet, kardeşlerimiz böyle bir durumda yapmaları gereken şey Allah'ı tanıtmaktır. Rabbini onlara tanıtmaktır. Bildiği kadarıyla, yapabildiği kadarıyla. Özellikle Kardeşlerimizin sohbetleri izlemeye davet etmeleri gerekir. Onları bizimle muhatap etmeleri gerekir. Onlar sorsunlar sorularını, dertlerini anlatsınlar, cevabı biz verelim. Biz yardımcı olmaya çalışalım. İnşallah bu imkanı kullanırız. Allah kardeşimize de yardımcı olsun, duasını yapmaya devam etsin. İnşallah Allah duasını kabul eder. Bir kapı aralar inşallah. i̇nşallah. Evet. Efendim bir izleyicimiz. selamünaleyküm Aleyküm Hocam. Aleyküm. Bir mürşidin müritleri üzerinde siyasi baskı kurması doğru bir şey mi? Böyle bir durumda mürit ne yapmalıdır? Bir mürşid dervişleri üzerinde siyasi baskı kurup şunu şöyle yap ya da bunu böyle yap der. Kesinlikle hayır. Böyle bir şey olmaz. Bir mürşidi kamil dervişi yetiştirirken şahsiyetli insan yetiştiriyor o. Şahsiyetli insan. Şahsiyetsiz insan nerede olur? Eğer birini mürşidiyorsa zaten onun şahsiyeti yok bir kere. Öyle bir şahsiyetli insan yetiştirir ki karar verebilir, hüküm verebilir. Rabbini biliyor, Rabbini tanıyor, kendini biliyor Allah'a karşı sorumluluğunu biliyor. Dolayısıyla mürşid ona şunu şöyle yap demez. Sen biliyorsun. Sen ne yapacağını biliyorsun der. Yani oyunu şuraya kullan da demez. Şuna destek ol da demez. Sen Rabbini istiyorsun ya. Sen ne yapacağını biliyorsun. Allah sana ne yapacağını mutlaka gönlüne vahyeder ve sen onu biliyorsun. Bir de onun ayrıca söylemesine gerek yok. Evet. Eğer karar verip hüküm veremiyorsa daha şahsiyeti yerine oturmamış demektir. Daha kul olamamış demektir. Kul şahsiyeti olan insandır. Tercih yapabilen insandır. Yoksa hepiniz bana uyur, ben ne söyledimse öyle yapın. İyi de ben senin adına senin hesabını veremem ki. Hesabi sen vereceksin. Sen düşüneceksin. Sen tefekkür edeceksin. Hakkı batıldan sen ayıracaksın. Senin fırkan sahibi olman gerekir. Mürşid-i Kamil dervişine fırkan veremediyse bu durumda onun fırkanı kazanmasına eğer vesile olamamışsa o mürşid değildir. Hara derviş demek ki çocuk gibi bir şey bilmeyen gibi ona şunu şöyle bunu böyle yap diyorsa bu yanlış. Ya derviş derviş olamamış ya da mürşid mürşid değildir. Evet, böyle bir şey kesinlikle yanlıştır. Müşid-i Kamil'e düşen dervişi, evet, öyle bir yetiştirmeli ki, Allah adına karar verebilecek, hüküm verebilecek, Rabbim böyle istiyor diyebilen, peygamberim olsa böyle yapardı, peygamberim böyle yapmıştır diyebilen, haki batıldan, yanlışı doğrudan, çirkini güzelden, ayırabilen Furkan sahibi olarak onu yetiştirir. Sonra, sonra o da buradığı yere onürü saçar. Evet. Efendim bir izleyicimiz de hayırlı akşamlar. Sohbetlerinizi severek izliyorum. Özellikle hocamızı çok beğeniyorum. Onu dinlerken başka duygular hissediyorum. Dinimi, Rabbimi, Peygamberimi sallallahu aleyhi ve sellemi çok seviyorum. İçim, i̇çim acıyor. Bambaşka bir alemdeyim. Hayatta o kadar acılar çektim ki acılardan Rabbime abdolamadım Biliyorum bu bir bahane değil ama yapamadım Hocamla huzur buluyorum Aradığım soruların cevabını buluyorum Hocam işim rast gitmiyor İki evlilik yaptım ikisinden de ayrıldım İki küçük çocuğum var eşim terk etti Ailem sahip çıkmıyor Eşim çocukları istiyor vermek istemiyorum ama onlara bakacak durumum da yok onlar için Rabbim bana kapı açar mı? Bana dua eder misiniz hocam? Allah razı olsun hocam sizi seviyorum. Allah razı olsun. Her ne olursa olsun hayatın bir imtihan olduğunu unutmamamız gerekir. Zaten imtihana tabi tutulurken eğer Rabbim benden ne istiyor? Resulullah Efendimiz nasıl yaptı, o olsaydı nasıl yapardı deyip hayatı yaşarken mutlaka doğru yaparız. isabet ettirmesek bile Allah bize doğruyu öğrettir ve tattırır. Yaşatır onu. Böyle bir durumda kardeşimizden önce kendi nefsinin hesabını ya da başkalarının ne söylediğine bakmaması gerekir. Önce çocukların hesabını yapması gerekir. Çocuklar nasıl daha rahat eder, daha mutlu olur, daha huzurlu olur. Bunun hesabını yapıp öyle hareket etmelidir. Huzur, Allah ile olunca mümkündür. Huzur zaten ismi üzerinde Allah'ın huzurunda olduğunu tatmaktır. Eğer biri Allah'ın huzurunda olduğunu tadıyorsa o huzurludur. Huzurdadır çünkü. Ama Allah'ın huzurunda olduğunu tatmayan Huzurda durmayan, huzurda olmayan hiçbir zaman huzuru bulamaz. Böyle kendi kendine mutlu olduğunu zannedip, böyle bir şeylerle oyalanıp huzurlu olduğunu, mutlu olduğunu eğer zannederse biri şeytan onu kandırmıştır. O kendini kandırıyor. Gerçek huzuru hiçbir zaman tadamaz o. Allah ile olanlar gerçek huzuru tadar. Çünkü her ne olursa olsun akıl sahibi düşünen insan kendini düşünmekten men etmeyen insan bilir ki bu dünyada neye sahip olursa olsun onu mutlaka bırakır ve gider. O ona ait değildir. Nasıl huzur bulabilir? Böyle bunu bilen, bunu anlayan dünya ile, dünyadaki nimetlerle nasıl huzur bulabilir? Bunu bırakıp gidiyorum. Diyorsun ve seni huzurun bitiyor. Onun için insan baki bir varlıktır. Bu bekayı Allah ona vermiş. Kendi ruhundan nefedip vermiş. Dolayısıyla fani olan şeylerle insan huzur bulamaz. Baki olan ruhu fani olan şeylerle mutmain edip ona huzur vermen mümkün değildir. Baki olan ancak baki hayatla, baki olan Allah ile huzur bulur. Onun için kura düşen, insana düşen, baki olanla beraber olmaktır. Onun sevgisini, yakınlığını, dostluğunu kazanmaktır. Baki olan cenneti kazanmaktır. Ebedi olan cenneti kazanmaktır. Eğer o yolda yürüyorsak, huzuru bulduk demektir. Sırat-ı Müstakim'de yürüyoruz, huzuru bulduk demektir. Sırat-ı Müstakim'den ayrılınca huzur bitti demektir. Huzursuzluk başladı demektir. Yoksa başka şeylerle kendimizi oyalar, kandırırız ama işin hakikati de böyledir. Allah bizi Sırat-ı Müstakim'den ayırmasın. Evet, Sırat-ı Müstakim'de Rabbine firar edenlerden, koşanlardan eylesin inşallah. Evet. efendim, Hanifi isimli bir izleyicimiz Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bereketi, muhabbeti, aşkı, güzelliği sizinle beraber olsun. Sizi çok seviyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin inşallah. Her iki cihanda da sizinle beraber isin inşallah. Sizi seviyoruz. Allah için muhabbetlerimizi arz ederim demiş efendim. Allah razı olsun. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Sevmeyen ve sevilmeyende hayır yoktur. O zaman sevince hayırlı oluyoruz. Sevgimizden dolayı, sevdiğimizden dolayı hayırlı oluyoruz. Yoksa hayrı kaybederiz. Bize düşen sevmektir, sevilmektir. Sevenler sevdiklerine duadadır. Gönül duasındadır, gönül duası. Dilinin dua, dua etmesi gerekmez. Çünkü gönül itibarıyla onu seviyor, onun için hayrı istiyor. Onun için güzelliği istiyor, sahat istiyor, afiyet istiyor. Rabbine yakınlık istiyor. Cennet istiyor ona. Gönlü duadadır. Hem de sürekli duadadır. Her halükarda duadadır. Ama sevmeyenler, eğer birini sevmiyorsa, onun gönlüde, onun için, o sevmediği için bedduadadır. Sevenler hayırdır. Onlardan hayır tecelli eder. Bize düşen Allah'ı sevmektir. Allah için sevmektir. Allah'ın sevgisine, Allah'ı sevmeye de davet etmektir. Buna vesile olmaya çalışmaktır. Allah razı olsun. Efendim Bursa'dan Adem Yalçın. Selamun Aleyküm Efendim. Aleyküm. Televizyonda kitaplarınız yakında çıkacağı söyleniyor. Acaba iman kitabı ile El esma Hüsna kitabı için bize biraz bilgi verebilir misiniz? Allah bu çalışmalarınızı hayra vesile kılsın inşallah demiş. Allah razı olsun. İman kitabı inşallah cuma gününden itibaren dağıtmaya başlayacağız. İman kitabında Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, Resullere iman, ahirete iman, kadere iman nasıl olmalıdır? Onu deyan etmişiz zaten. Ama bilindiği gibi değil. Duyduklarımız gibi değil yalnız. İmanın Hı. inanmak değil, sevmek olduğu onu. Allah'ı nasıl sevmemiz gerektiğini, Allah'ın sevgisini nasıl kazanmamız gerektiğini orada beyan etmişiz. Bununla beraber melekleri nasıl sevmemiz gerekir, melekler bizi nasıl seviyor, onu beyan etmişiz. Aynı şekilde kitaplara nasıl iman, Resullere nasıl iman, ahirete nasıl iman edilmesi gerektiğini, kadere nasıl iman edilmesi gerektiğini beyan etmişiz. Her müminin mutlaka bunu, doğru imanı doğru anlamak için bunu anlaması gerekir. Bütün kardeşlerimize söylüyoruz, mutlaka iman kitabını her bir kardeşimizin okuması gerekir. İmanı iyice anlaması gerekir. İmana davet eden Allah'tır. Allah'a, meleklerine, resullerine, kitaplarına, ahirete, Allah'ın takdirine iman etmeyi Allah emrediyor. Dolayısıyla her bir kardeşimizin kesinlikle mutlaka okuması, hem de tekrar tekrar iyice anlayıncaya kadar okuması gerekir. İnşallah kardeşlerimiz bunu böyle yapar. Yani eğer iman yoksa, amel hiçbir işe yaramaz. Eğer imanı anlamadıksa, bizim amelimiz işe yaramaz, imanımız işe yaramaz. Allah'ın öğrettiği gibi öğrenmek lazım imani. İnşallah kardeşlerimiz bu iman kitabından tam olarak istifade ederler. imani öğrenir ve öğretirler. Öğrenir, iman eder. Bu iman onlar da aklaka dönüşür, amele dönüşür. Bir de bunu Allah'ın kullarına taşır, takdim ederler inşallah. Bu imana da sebep olur, vesile olurlar inşallah. i̇nşallah. Esmaül Hüsna kitabı zaten Allah'a iman bölümüne giriyor. Allah'a iman, Allah'ın El esmaur Hüsna'sına imandır. Her bir ismi tek tek Rüzul sırasına göre anlatmışız zaten. Aynı şekilde kardeşlerimizin Rabbini anlamak için, tanımak için, isimlerinden tanımak için Allah'ın kendini tanıttığı gibi tanımaları gerekir. Esma-ül kitabını da Allah'a imanın genişçe izahidir, beyanidir. beyan edilir. Kardeşlerimiz inşallah Rabbini tanımak için, anlamak için okumaya, anlamaya çalışırlar inşallah. İnşallah. Evet. Efendim bu süremizin ne sonuna gelmişiz. Bir mesajla izin zorunda. Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Aysal, Yandım ebedi hüsnüne meftun olarak, kâr etti dilim ruhuma efsun olarak, kalbim asli görevini sevmeyi unutmuştu. Ona bunu hatırlattığınız, yaşattığınız, tattırdığınız için teşekkür ederim efendim. Ve siz sevmek kalbimin, gönlümün bugüne kadar yaptığı en güzel şeydir. Beni sevgiliye, Allah'a götüren, sevgiden, sevgiliden daha güzel. Sevilmeye değer ne olabilir ki? Sevgiliye götüren, sevgili değil de nedir? En sevgiliyi, tek sevgiliyi anlatan, tanıtan, sevdiren, bana sevgili değil de nedir? Sine, suzan, dide, giryan, dil perişan, medet, bir kesim, biçare, lütfet. Çaresiz kaldım bugün, demiş efendim. Allah razı olsun. Aşk başka bir şey. Her şeyin özü, hakikati, yaratılış sebebi. Aşk Allah'tan. Aşkın sahibi o. Allah'ı aşk ile gönüle tecelli edince, Kulun iradesi elinden gidiyor. Öyle ki, kendini görmez oluyor, unutuyor. Maşruku ile beraber olduğundan dolayı. Maşruku'nu görüyor, kendini göremiyor. Doğrusu da böyleydi zaten. Böyle bir durumda kur Allah der. Ben demeyi unutur. Allah hepimize böyle bir imani aşkı muhabbeti nasip etsin inşallah. Amin. Allah'ım selami, rahmeti, bereketi, güzelliği El Esmaül Husna'nın tecellisini Zatı ile tecellisini bütün kardeşlerimizin gönlüne ikram etsin. Amin. Bütün müminlere, müslümanlara ikram etsin inşallah. Amin. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, bir hayli sorularınız var. İnşallah öncelikli olarak haftaya onları soracağız. Buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın, bizi yaratan Rabbimize emanet efendim.